Açık Radyo'nun doğum günü. Açık Radyo ilk 20 yılını tamamladık. Hep birlikte nice 20 yıllara. Açık Radyo konuşuyor. İlk 20 yıl. Biz de 20 yılın bir kaybolmayan yılları üzerinde dolaşıyoruz. 1995'te açılış ve ilk açık gazete programını, sonra Bosna Savaşı günlüklerini, sonra 1. ve 2. İstanbul Müzik Şenliklerinden sesleri... ...söyledik... ...bir de gene... ...şimdi devam edecek olursak oradan... ...168... ...devriminin... ...Paris 68'in... Fotoğraf, ...Magnum Fotoğraf Ajansı... ...üzerinden... ...bir okumasını yapmıştık... ...30. yılda 1998'de... ...öyle bir etkinliğimiz de olmuştu evet. ve çok başarılı da olmuştu hatırladığım kadarıyla. Sergi sırasında Paris 68'inden sesler de duyulabiliyordu. Sonra bir 68 daha yaptık aslında. 40. yılında yine 68'i Galatasaray Üniversitesi Kirpi ekibiyle beraber Ragıp Duran'ın öncülüğünde. 6 dakika 8 saniyelik bir ay boyunca programlar hazırladık. Türkiye'den ve dünyadan 68'e baktık çeşitli insanlarla röportajlar yapıldı ve bunların hepsi evet 6 dakika 8 saniyeye sığdırdık bu program için dinlerken fark ettim ki baya uğraşmışız hani iki şarkı çalıyor içinde bir şey giriyor bir metin okunuyor falan neyse oradan bir örnek dinleyelim dinleyelim <gülüyor> 1968 40. yılında 68 devrimi. Düş gerçektir. Fermuarlarını <gülüyor> M açtın <gülüyor> sıklıkla kafanı da aç. <gülüyor> Barikat sokağı <gülüyor> tıkar ama <gülüyor> yolumuzu açar. <gülüyor> Hayal gücü iktidara geliyor. 68 Mayıs'ı Sorbon Üniversitesi duvar yazıları. 68 Mayıs özgürlükçüdür. Totaliter, kapitalist ve emperyalist politikalara karşıdır. Özerk Üniversiteyi, kadın ve çevre hareketlerini savunur. Vietnam Savaşı'na karşı dayanışma hareketleriyle başlayan isyanlar, Milli Eğitim Bakanı Fuşen'in üniversitelerin sanayileşmesine yönelik reformu ile genişler. 22 Mart'ta savaş karşıtı öğrenciler, Nanter rektörlüğünü işgal eder. De Gaulle, hareketi çocukça bir patlama, maskaralık olarak tanımlar. Je ne changerai pas. Le premier ministre il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. 29 Mart'ta Nanterre Üniversitesi bütün işgal edilir. 3 Mayıs'ta Polis Sorbonu basar, gerginlik tırmanır. 10 Mayıs gecesi, isyana işçiler de katılır. Paris'in merkezindeki Üniversite saint cartier Latende, isyancılar polis barikatlarını aşar, ortalık toz duvan olur. 13 Mayıs, De Gaulle'ün iktidara gelişin 10. yılı. İşçi, öğrenci, öğretmen birlikte hareket eder. Yaklaşık 1 milyon kişi görevde, ...bazı patronlar ise işyerlerinde rehindir. 24 Mayıs'ta krizden çıkış için Cumhurbaşkanı De Gaulle referandumu... ...Başbakan Pompidou çalışanlarla pazarlığı çözüm olarak sunar. 27 Mayıs'ta 10 milyon kişinin katıldığı grev... ...polis dahil kamu çalışanlarına ve tarım işçilerine kadar yayılmıştır. 30 Mayıs'ta De Gaulle Fransız halkını... ...Komünist totalitarizm tehlikesine karşı Cumhuriyet'i korumaya çağırır. Genel seçim kararını açıklar. Artık sokaklar düzene karşı çıkanların değil onu savunanlarındır. Komünist Parti'ye yakın sendikaların da desteğiyle grevler hızla gücünü kaybeder. 68 Mayıs'ı kendiliğinden bir harekettir. Yerleşik düzene karşı kalıcı bir müdahale olamamıştır. 68 Mayıs'ı hem siyasal hem toplumsal hem ideolojik hem de kültürel bir devrindir. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout Jusqu'au bout Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage Jolie du mois de mai ou Une plante bien plantée sur ses jambes Et qui traîne en liberté où bon lui semble söylüyor. 1969 tarihli bir şarkı. Sürekli devrim. Copları yenodur, odur, peşinde koşarız onun. Bildirilere konu olur, ayaklanan odur. Acı çeker, greve çıkar, hapse girer, ihanete uğrar, terk edilir. Ama bize yaşam arzusu verir. Onu takip etme isteği de, hem de sonuna kadar, sonuna kadar. <gülüyor> Evet, 68'in 40. yıl dönümünde bir ay süreli hafta içi her gün 6 dakika 8 saniyeli kesitler halinde 68 devrimi de kapsamıştı 2008 yılındaki bu kayıtlar. Evet, bu kitapta da bu kayıtlardan bölümler göre diyeceksiniz. Evet, kitabı da yayınlanacak. Evet, 2008'den tekrar geriye dönelim kaybolmayan yıllarımızda ve e, çok... Unutmak istediğimiz ama bir yandan da unutmak, unutmanın mümkün olmayacağını ve çok önemli hayatımızda değişiklikler yaratan bir olaya açık radyo. Bütün formatını değiştirmişti iki ay boyunca ve hiç neredeyse uyumak için bile çok az zaman harcayarak eve gidip gelenler dört saatlik uykuyla böyle bir alıcı verici telsiz ilgiler. ...istasyonuna çevirmiştik... ...radyoyu... ...tabii herkes anlamıştır... ...şüphesiz 1999... ...Gölcük, Marmara... ...büyük depreminden bahsediyoruz... ...17 Ağustos depremi sizi değiştirmediyse... ...bundan sonraki değiştirecektir... ...Açık Radyo... ...kendimizi... ...ailemizi, çevremizi, kentimizi, ülkemizi afetlere nasıl hazırlayabileceğimizi araştırıyor. Deprem Danışma Grubu şimdilik Ayşe Akyıl, Esen Arpat, Aykut Barka, Orhan Bursalı, Gürhan Ertür, Ömer Madra, Cemal Mutlu ve Tınas Titiz'den oluşuyor. Evet, deprem günleri çatlakları sıvama sıvatma çok dillere destan olmuş sloganların da üretildiği korkunç günlerde ama ciddi bir toplumsal örgütlenmenin başkaldırının da ilk belirtileri görülüyordu. Sonra geldik kaybolan, kaybolmayan yıllarımızda kaybolan bir şey 2000'de.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 gelemez yanıma gazoz adıma kimseler gelemez yanıma aynama gazoz koyinan limon ayilena gazozda bayılan limon gazoz limon limon Ayılana gazoz, bayılana limon. Evet, yani Açık Radyo'nun 2000'de bu Charles Bukowski hikayesi yüzünden... ...genel ahlaka ve Türk aile yapısına aykırılık gerekçesiyle 15 gün kapatılması... ...ve kapatılmasından sonra açılması esnasındaki kayıtlar var. Dinlenenler John Cage'in 4 dakika 33 saniye sessizlik adlı eseri Açık Radyo Filharmoni Orkestrası tarafından icra ediliyor arkasından da 15 gün sonra Edirneli deli Selim ve arkadaşlarından bayılana gazoz, bayılana limon, dinliyor. bayılana limon din Nerede kalmıştık deyip Evet ama tabii onları o günlerde bir bize sorun kapalı kaldığımız özgürlük günlerini sırtlarına giren kulunculardan bahsediyoruz. Evet devam edelim kaybolmayan yıllarda açık radyo 20. yılında bu programında. 20. yıl programında 2001 yılına geçecek olursak ben yanımda 2001 yılından bir kayıt getirdim. Biz Yaşarken kitabında da kendisine andığımız Kazım Koyuncu'nun Açık Radyo stüdyolarındaki bir canlı performansını getirdim. Bir de şeyi söyleyeyim ona geçerken 2001'de bir de internette biz kendi web sitemizi de yaptık ve bir manifesto yayınladık Açık Radyo'nun manifestosundan ayrıca orada da başlığına da dünyanın karanlık yüzüne tutulan küçük bir fener demiştik. Ne kadar ışık o ele bağlı. ...göreceğiz demiştik. Böyle de gidiyor tabii. Evet, Kazım Koyuncu'ya geçelim şimdi. Kola Senpula Yulun dinleyeceğiz Kazım Koyuncu'dan Lazca bir şarkı. Kazım Koyuncu'ya bu kayıtta e, Mahmut Turan eşlik ediyor Tulum'da. Çimacım sen, dolazım pullayul, cholacım e memi ucinosu goguş aşaşın. E memi ucinosu goguş aşaşın. Bulur dogo, bulurma arkulan var Bulur do bulurma arkulan var Enana kodob s devam ediyoruz kaybolmayan yıllarda aramızdan ayrılan pek çok önemli değerli insanın da böyle geçtiği resmi geçit yaptığı bir tuhaf ee, macera bu. Ve 2001'den sonra 2002'de işgal ve savaşa doğru bir e, dünya gelişiyor. Biz açık radyo olarak onu epey önceden 17 ay öncesinden bu gerçekliği tespit edip hem de e, ana akım medyadan görüp buna karşı cephe almaya çalışmış ve kendi çapımızda ses çıkartmaya baş kaldırmaya çalışmıştık. Önlenemedi. Bu arada e, Noam Chomsky ile yap, yapmış olduğum sondereci çarpıcı bir mülakat var e, ve burada e, Chomsky Türkiye'de entelektüellerin e, ezilenler adına harekete geçtiği, kendileri için büyük risklere, hapislere girmeye hatta hayatlarını da riske edecek ettikleri tek ülkenin batı dünyası içindeki Türkiye olduğunu söylemişti. Günümüz gerçekleri de aynı. Bu şeyin ne kadar geçerli olduğunu bu gözlemin ve bu saptamanın gösteriyor. Gene de bir avuç insan yazar, çizer, sanatçı kendini e, bu şekilde ifade etmeye devam ediyor her türlü özgürlük kısıtlaması ve bastırma karşısında evet 2004 yılına geçmeden 2003 yılından bir kayıt ben dinletmek istiyorum Münip utandı Açık Radyo'da Unutulmuş Ne Varsa programını yapıyordu. Açık Radyo'da yıllar içinde çeşitli programlar yapıldı. Bunlardan aklıma gelenleri hemen sayacak olursam. Bin Tatlı Huzur Açık Gazete içinde her gün canlı icra edilen, e, o, Unutulmuş Ne Varsa yine e, mini Utandı'nın solistliğini yaptığı ve çeşitli enstrümanlarla stüdyoya girilen ve canlı canlı icra edilen... E, Ayrıca e, İnci Çayırlı'nın yaptığı Mahur Beste programı geliyor aklıma. Her programda canlı e, klasik eserlerin icra edildiği ve her programda özel olarak belli bir makam seçip o makamın inceliklerini de anlatıyorlar demiş. Evet, evet. İncila Bertu'nun büyük katkılarıyla, onun organizasyonuyla, organizasyonuyla ki... gerçekleşmişti ci da buradan bir günaydın diyelim günaydın bu kayıt 2003 yılından ve yine 13 Kasım 2003'ten bir kayıt ee, müni pututandı kalamış seslendirecek Başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan Bir tatlı huzur almaya geldik kalan yok zerretesine yine gülüşten ne bakmıştım yok zerretesen yine gülüşten ne bakmıştım ah bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan Ah kalamıştan Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan Bir yandan böyleydi 2003 bir yandan da tabi istila başlamıştı Irak'ın istila ve işgali ee, ve ondan sonrasıyla da ilgili e, Çık radyonun çeşitli kalem erbabı diyeyim mesela 11 Eylül'den 2 yıl sonra nereye gidiyoruz? Amerika Birleşik Devletleri nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz, azimetimiz neresi başlıklı ayrıntılı analizler de yer aldı. Ve aynı zamanda da e, Hasan Cemal'in Kürtler kitabı üzerine Şahin Alpay'ın kendisiyle yaptığı önemli bir mülakat da gerçekleşti aynı yılda. Böyle kilometre taşlarının etrafında dolanarak devam etti. Kaybolan yıllarda açık radyo. Tabii o yıllarda... E... Tam Irak e, savaş zamanla denk geldiği için özel yayınlarda yapıldı sizin alanlardan canlı bağlandığınız yayınlar. Bunları da daha önce zaten çeşitli kerelerde dinletmiştik sizlere. Evet evet yani bu işte 1 Mart 2003'teki tezkere. tezkere meselesinde tabii saatlerce canlı yayını da gerçekleştirme fırsatımız olmuştu. Naklen canlı yayın diyelim. 2004'e geçecek olursak dinleyici destek projesi özel yayını başladı. Açık Radyo dinleyicisini arıyor diye ve Açık Radyo'nun bağımsız yayınını sürdürebilmesi için dinleyicilerin el atmasını bu işe istediği duyurduk ilk. Ve şöyle de dedik gerçekçi ol imkansızı iste. Yani biz gerçekçiyiz imkansız olduğunu biliyoruz. Onun için de başlıyoruz buna <gülüyor> ve dinleyicinin desteğiyle biz ayakta kalmaya kararlıyız. Yıllar yılı hep böyle gitmek istiyoruz dedik ve oldu. Oldu. Hala sürüyor her mart ayında çeşitli sanatçıların Çeşitli yazarların, yönetmenlerin aklınıza gelebilecek bir sürü isim vardı Ben şimdi yanımda hepsini okumak için getiremedim ama insanı burada konuk ettik, dinleyicilerimizi konuk ettik Çocuklar geldi Evet yani müthiş bir şey başlattık Bugüne kadar da devam etti 9500 civarında da destekçimiz oldu. Kimisi artık değil, kimisi yenileniyor. Bu sürekli bir yenilenme süreci de var. Bu bizi son derece mutlu eden bir süreç. Ve dünyada da geçenlerde bir radyocu. Dünyadaki ilk dinleyici destekli radyolardan ikincisinin kurucularından biri Amerika'nın ve dünyanın o da bizim buradaki şeyimizi okumuş açık radyo nedir metnini internet sitesinden web sitesinden ve samimi açık söyleyeyim şey dedi Amerika'da yok böyle bir radyo dedi. O da kendimizi övme faslından buraya koyalım. Kimse seni övmüyorsa sen kendini öv faslından söyleyelim bunu da. Steve Robinson onun da adı. Ben bir e, o zaman bir dinleyicimize kulak verelim istiyorum. Bir dinleyici mektubu aslında dinleyeceğimiz ama bu açık kitap malumunuz 2010 yılında açık radyonun 15. yılına yetiştirdiğimiz açık kitaptan bir alıntı bu. Bir dinleyelim. Sevgili Açık Radyo, doğduğum günden beri hep senin sesini duydum. Artık belli bir yaşa geldikten sonra anneme, anne açık radyoya gidelim diye yalvarmaya başladım.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 Dinleyici Destek Projesi özel yayınlarında da açık kitaptan çeşitli maddeleri bazen yazarlarına bazen de biz kendimiz seslendirerek Dinleyici Destek özel yayınını da sizlere dinletebildik. Evet özellikle dinleyici mektuplarının e, çok yoğunlaştığı bir yılın da e, şey olduğunu 2000 olduğunu sonradan tespit ettik nedendir diye düşündük düşündük ve tabii ki kapatılmasına kimsenin e, şeyi dayanamamış ve yüreği dayanamamış ve yüzlerce böyle çok muazzam mektuplar geldi bir kısmını da kitaba aldık şimdi bu e, açık radyo'nun 20 yılının serüvenini yaparken ilk 10. yılını da kapatalım. Yani 2005'ten bir sesle de e, kapatalım. Irak Dünya Mahkemesi vardı e, ve vicdan jürisinden Arundhati Datiro ile bir mülakat yapmıştık. Çok e, önemli bir günlerden geçiyordu. Onu da e, bizim açık radyoda e, Arundhati Roy'un sesini başka bir yerde de bulmanız imkanı pek olamazdı dünya çapındaki aktivist ve yazar.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 Açık Radyo'nun doğum günü. Açık Radyo ilk 20 yılını tamamladı. birlikte nice 20 yıllara.